838, numaralı konu, Hazreti Peygamberin insanların en vakarlısı olması, evet, Haris bin Zeyd şöyle diyor, Hazreti Peygamber, meclislerinde insanların en vakarlısıydı, otururken bir yerlerinin açılmamasına çok dikkat gösterirdi.